Birbirinden özel isimler kendi yaşam öykülerini bizlere anlatıyorlar ve onların ilham veren yaşamlarını dinlemek, sizlerle paylaşmak bizim için büyük mutluluk. Yine bir salı gününde yine çok değerli, çok özel bir isim bizlerle birlikte olacak ve yaşam öyküsünü paylaşacak. Bakalım bizlere nasıl enteresan, nasıl ilginç bir yaşam öyküsü anlatacak. Bugünkü konuğumuz uzaklardan, Diyarbakır'dan sevgili Şehmuz Güzel. Şehmuz hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyiz. Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Bizler bilgisayız. Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza konuk oldun. Yaşam öykünü bizlerle paylaşmayı kabul ettin. Bizden mutlusu yok. Teşekkür ediyoruz teşekkür sana bunun için. Peki sormak istiyorum. Şeyh Güzel kimdir? Nerede? Ne zaman başlamıştır yaşam öyküsü? Şeyh Güzel, yani ben e, Diyarbakır'ın e, Çınar ilçesine bağlı ee, Ballıbaba köyünde 1997'de dünyaya geldim. 4 yaşına kadar köyde yaşıyordum. 4 yaşından sonra geçim sıkıntısı nedeniyle Diyarbakır'ın Şehitlik mahallesine taşınmak zorunda kaldım. İlk öğretim ortaokulunu Mehmet Akif Ersoy okulunda okudum. Diyarbakır'da, Diyarbakır'da merkeze taşındınız. Çınar ilçesinde bir köyde dünyaya geldin ama daha sonra merkeze taşındınız. Ailenin geçim sinistleri nedeniyle. Birazcık ailenden bahseder misin? Kaç kardeştiniz, ne iş yapardı, Diyarbakır'da taşındığınız semt nasıl bir semt diye. Birazcık o yılları, o dönemleri anlatır mısın bize? Tabii. Ee, biz yedi kardeştik. Ee, üç kardeşim zihinsel engelli. Evet. Ee, babam kasaplık yapıyordu geçim e, yani bir evi geçindirmek istiyorsan kasaplık biraz düşük kalıyor zor oluyor e, bu nedenle abim Lisa e, okul hayatında okul hayatını lise e, lise döneminde son vermek zorunda kaldı o da e, evi geçin abim evi geçindirebilmek için 7 kardeşsiniz, 3 kardeşiniz zihinsel engelli ve evet. aslında 9 kişilik bir aile Diyarbakır'da. E, Baban kasaplık yapıyor ama e, babanın sadece e, kazandığıyla çark dönmüyor. Evde e, geçim sıkıntısı yaşanıyor ve büyük evet. de okulu bırakmak durumunda kalıyor. Peki sen Diyarbakır merkeze taşındığınızda o taşındığınız semt nasıl bir semtti? Sen nasıl bir öğrenciydin okul yıllarında? Biraz onu anlatır mısın bize? Tabii. E, taşındığımız semt yani orada yaşayan ailelerin e, geçimlerini daha iyi yapabilmeleri için biraz e, ucuz bir semti. Yani gece kondunun olduğu, e, her insanın fakir kesimden olduğu. E, i̇lkokul hayatımda da çok böyle içe kapanıktım. Sürekli hocalar gelip benimle konuşmaya çalıştırdı. E, neden derslere katılmıyorsun, neden konuşmuyorsun diye ilk okul hayatı boyunca 8 sene boyunca sürekli böyle sessiz sakin olduğum yerde durgundum. Durgun biriydim. Yani çok fazla insanlarla, arkadaşlarla böyle e, işli dışlı değildim. Aile yapısından dolayı. Lise hayatına geçtiğim dönemlerde ben de bir dönem okulu bırakmak zorunda kaldım. Hani eve bir nebze de olsa destek olabilmek için kağıt toplama işine başladım. Çevredeki arkadaşlara özlenerek Hani ben de bu işi yapabilirim e, diye başladım. Yaşadığın semtte arkadaşların kağıt toplayıcılığı yapıyordu. Kağıt topluyorlardı. Ailelerine katkı olsun diye. Sen de önce onlarla evet. beraber onlara destek olmaya gidiyorsun. Yardım etmeye gidiyorsun. Sonra diyorsun ki ben de yapabilirim bunu. Ve okulunu evet. bırakıyorsun bir dönem. Ve ailene destek olabilmek için, ailene maddi kaynak sağlayabilmek için sen de kağıt toplayıcılığına başlıyorsun. Doğrudur. Ee... Bu dönemde e, ben de kağıt toplarken bizim Atatürk Stadion var. Orada e, poligon vardı. Stadion etrafında atı, kağıt toplarken Abdurrahman Hoca beni görüp hani fark edip yanıma geldi. İşte sen ne yapıyorsun, e, neden bu iş yapıyorsun, senin arkadaşların okulda ders çalışırken sen neden bu işi yapıyorsun. Ufak bir tatlı bir sohbet oluştu aramızda. Daha sonra beni yan tarafta bulunan atış poligonuna götürdü. Bana türek atış yaptırdı. Tabii bu dalı çok yani ilgimi çekti. Abdurrahman Hoca bana sordu istersen seni e, sporcu yapabilirim. Ben de aile durumunu e, yaşadığım hayatı anlattım. Ve buna zamanımın olmadığını söyledim. Abdurrahman Hoca'm işte ben destek olabilirim. E, benimle beraber e, yaşadığım eve gelip babamla görüştüm. Durumu bildirdi ve yardım edeceğini destek çıkacağını söyledi. Tabi babam ikna olup hani hocamıza işte etin senin kemiği de senin, senin çocuğundan farklı e, yoktur. Tatlı bir sohbet oluştu. İşte hocam babama teşekkür edip sonra bana döndü ve e, bundan sonra daha toplamayacaksın. Yarından itibaren artık e, poligona gelip antrenman yapacaksın diye bana söyledi. Abdurrahman Hoca atıcılık sporuyla ilgileniyor ve antrenör. Sen poligonun evet. etrafındaki atık kağıtları toplarken seni görüyor ve Abdurrahman Hoca seninle konuşuyor. Ee, okula gitmen gerektiğini, e, neden kağıt topladığını merak ediyor, onu konuşuyor. Sonra seni poligonda e, atış yaptırıyor sana. Ardından da bu spora yönelmen için gelip ailenle konuşuyor. Sonra hayatında evet. neler değişti, neler oldu? Ben artık Hani ertesi gün zaten direkt antrenmanlara başladım. İşte gittim, hocam de okul durumunu konuşmaya başladı. Ee, ben okulu bıraktığımı anlattım. Hocam işte öyle bir şey olmaz. Okul şart dedi, eğitim birinci önceliğimiz. Başarılı bir birey olmak istiyorsan okulunu ve sporunu beraber yapmalısın diye bir konuştu. Sonra okuldaki beden eğitimi öğretmenini arayarak benim durumumu konuştu. Okula gidip tekrar devam edebilmem için okul müdürüyle görüştü. Ben tabii ben tekrar okula devam ettim. Ee, sabah okula gidip öğleden sonra poligona gidip antrenmanlarımı yapıyordum. Yani hayatım e, yavaş yavaş bir düzene girmeye başladı. Okulda bıraktığın yerden devam etmeye başladın antrenman hocanın sana sağladığı bağlantılarla aslında evet. okuluna görüşerek onları da ikna ederek seni tekrar okula Dönmeni de sağladı. Sen bir yandan okula gidiyorsun bir yandan antrenmanlarla bu sporla atıcılık sporuyla tanışıyorsun. Peki sonra <gülüyor> ne oldu şeyimiz? Ee, sonra hocam yani bana e, okul dışında her konuda e, bana yardımcı oluyordu. Bazı zamanlarda ağaçlıklarını bile veriyordu. E, spor kıyafeti konusunda bana baya bir destek çıkıyordu yaklaşık bir yıl sonra girmiş oldum tabii ben bunlara e, karşılıksız bırakmak istemiyordum hem onun da e, e, onun da e, mutlu olması için onda mutlu şey. onun da mutlu olabilmesi için Hı. Hı. bir yıl sonra girmiş olduğum misafakalarda derece almaya başladım 2014 yılında Tom e, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi baraj puanını atarak Diyarbakır Tom merkezine girme hakkı elde edip Tom merkezinde çalışmalara devam ettim. Tom, merkezinde, Tom merkezindeyken geçtik ve Spor Bakanlığımız tarafından bana ağaçlık bağlandı. Ee, tabii ben de bu ağaçlıkla e, hem aileme e, bir nebze de olsa katkıda bulunuyordum. Evet, yani bir ee, ağaçlıkla yaptığın spordan da artık e, bir para kazanmaya başladın. Az da olsa harçlık niyetine evet. de olsa bir para kazanmaya başladın. Bu da yine ailene katkı sağlıyordu, yani artık spor sana para kazandırmaya başlamıştı. Doğrudur. E, beni daha da çok spora bağlıyordu bu. Hem aileme destek oluyordum, hem bir başarı elde ediyordum, hem e, kendim e, kendimi tatmin ediyordum, bir şeyler başarabildiğimi görebiliyordum. Evet. E, daha sonra girdiğim oldum, yani girmiş olduğum mitalakalarda dereceler elde ettim. Türkiye rekorları kırdım, kırdım. Yani bu süreç içerisinde. <gülüyor> milli takım baraj puanını e, milli takım baraj puanını attım. E, yurt dışında ay yıldızlı, anda bayrağımızın altında ülkemizi temsil ettim. Daha sonra milli sporcu olmamdan dolayı Dicle Üniversitesi Besteo bölümüne girmeye hak kazandım. Şimdi sen bunları böyle bir solukta anlatıyorsun ama bunlar bu kadar kolay değil. Birazcık altını çize çize bahsetmemiz gereken şeyler şeyimiz Türkiye Tabii. şampiyon oluyorsun. Rekorlar kırıyorsun. Yurt dışına gidiyorsun, yurt dışındaki müsabakalarda birincilikler elde ediyorsun. Doğru değil mi bütün bunlar söylediklerim? E, e, aslında Türkiye'de e, dereceler elde etmeye başladım. Evet. Benim e, yurt dışına gittiğimde ben çok böyle yabancıydım hani. İlk defa gittim, ilk defa yaptığım bir şey olduğu için bana hem çok heyecan verici hem çok güzel geliyordu. Hı. Ama bir yabanla bir, e, bir taraftan da çok yabancıydım. Oradan Geldiğimden sonra DJ Nefesi'ne, yani millilik kontenjanından DJ Nefesi'ne bölümüne girdim. Yani o hakkı elde ettim. Böylece üniversite yaşamı başladı. Evet. Lisede tam okulu bırakma <gülüyor> noktasına gelmişken sporla beraber yeniden başlayan eğitim hayatı. seni O spor seni bir de üniversiteye taşıdı. DJ Üniversitesi Beden Eğitim bölümünde okudun. Nasıl geçti üniversite yılları? Üniversite yılları <gülüyor> bana çok şey kattı. Yani sürekli aynı kesimden insanları e, görüyordum, farklı düşünceleri bilmiyordum, farklı düşüncelerle e, geçtiği üniversite hayatım. Bana geri, kendimi geliştirebilmem açısından çok çok büyük katkılar e, oldu, katkıları oldu üniversitenin. Derslerin ee, nasıl bir öğrenciydin peki üniversitede? Üniversitede biraz hiperaktiftim. Yani ilkokulun tam tersi. Biraz daha hiperaktiftir. Aslında sporla yani, beraber açıldığında söyleyebilir miyiz? Şeyimiz? Aynen doğrudur. Sporla tanıştığım, tanıştıktan bir iki sene sonra artık biraz daha açıldım. Ee, bu da beni biraz daha e, e, heyecanla, tutkuyla e, beni spora teşvik etti. Yani daha doğrusu biraz daha bağlandım. Kendimi tanıdım. Peki sporun Üzer. üzerinde bu süreçte devam ettin evet. mi sen yine müsabakalara, derecelere, başarına? Tabii, tabii Üniversite yıllarına e, yani, kesinlikle sporu bırakmadım. Tekrar sürekli olarak devam ediyordum. Yani sabah okula gittikten sonra akşam 5 gibi e, okuldan çıkıyordum. Oradan antrenmana gidip tekrar 7 e, gibi eve geliyordum. Yoğun bir tempoda devam eden spor yaşamı ile okul yaşamı. Peki üniversiteyi bitirdin mi? Sonra ne oldu? Üniversiteyi bu sene, bu sene e, mezun oldum. Tabii bu esnada atıcılık branşından antrenörlük belgemi de aldım. Belgemi de aldım. Ne güzel. Birinci kadem antrenörlük belgemi de aldım. Sürekli olarak halen de devam ediyorum, aktif olarak. Yani artık sen de şimdi senin gibi başka çocuklara umut olabilirsin. Abdurrahman Hoca'nın sana yaptığı gibi başka çocukları, başka spor evet. adaylarını yetiştirebilirsin. Üniversitede bu sene bitirdin. Aynı zamanda bir de üniversite mezunusun şimdi. Evet. İşte şu an Üniversiteyi bitirdiğimden dolayı atama bekliyorum. Atamam yapılana kadar halk eğitim ve benzeri kurslar açık. Benim zamanımda yaşadığım gibi dezavantajlı çocukların ülkemize ve spora kazandırmak istiyorum. Tek hayalim yani kazan, e, tek kazanıp yetiştirdiğim çocukların benim gibi üniversiteyi kazanıp milli takımda ülkemi e, temsil etmeleri ve benim gibi benim için hem de onlar için gurur ve onur e, verici duygu yaşamalarını istiyorum. Peki Şeymuz bugün artık dediğimiz gibi bir öğretmensin, atamı bekliyorsun, üniversite mezunusun, beden eğitim Evet. Spor sayesinde. Üniversiteye gittim. Spor sayesinde hayata karşı bakışın, duruşun değişti. Şehmuz değişti. Ve spora hem çok şey kattı, birçok başarı elde etti. Ülkesi adına. Ülke, hem de ülke içerisinde. Hem de aslında e, baktığında e, sporla beraber yaşamın, hayatın, geleceğin, belki her şeyi değiştirdim, Kendin yaptın bunları ama e, sana bu şans sunuldu. Bugün baktığında peki e, kendi yaşamına, yaşam öyküne. Ee, ne düşünüyorsun? Bundan sonrası için e, hayallerinden de bahsettin. Şehmuz nereye gidecek daha? şeyimizin yolu nerelere çıkacak? İnşallah eğer olursa, eğer bana verilen destek, e, güzel bir destek olursa ben de e, kendim gibi çocukları, yani zor nasıl söyleyeyim? Geçim sıkıntısı yaşayan, zorluklarla mücadele Aynen. eden, çaresizliklerin ortasında var olmaya çalışan, mücadele veren çocuklara yani tarafından. elini uzatıp onları ben de yerden kaldırmak istiyorum. Onları güzel bir noktaya bir e, <gülüyor> bir hedefe ulaştırmak istiyorum. Ben de onların bir hayatına güzel bir dokunuş yapmak istiyorum. Eminim Benim, bunları yapacağından hiç şüphem yok. Teşekkür ederim. Yani inşallah e, kısmet olursa bir eğer, e, bir destek bir destek görürsek yani daha doğrusu bir destek bir destekten kastım hani ee, tek ben değil. Benim gibi olan bir sürü sporcunun yapmasını istiyorum. Herkesin birilerinin hamukuna dokunmasını istiyorum. Tıpkı birilerinin hayatı dokunduğu gibi. Aynen. Benim hayatıma dokunulduğu gibi başkalarının da hayatını kurtarabiliriz. Başkalarının da geleceğini e, düzeltebiliriz. Güzel yerlere getirebiliriz başka insanları. Peki şeyimiz ailen nasıl bakıyor? Ne diyor bütün bu olanlara? Spordaki başarılarına? Ailem yani inanmıyordu. Başta gerçekten inanmıyordu. Ama sonradan benim bir şeyler başardığımı gördüklerinde onlar da çok mutlu oluyordu. Her yerde işte beni anlatıyorlardı. İşte e, yani gurur duyuyorlardı. Ne güzel. Şimdi hala gurur duyuyorlardı senin yaptıklarında muhakkak. Tabii. Yani inşallah bundan sonra da gurur duyarlar. Eminim ondan hiç şükrem yok. Peki... E... Sen şu anda aktif olarak spora devam ediyorsun. Hala sporcusun. Bir yandan da dediğim gibi antrenörlük belgeni de aldın. Antrenörlük yapacaksın. E, spor senin hayatını değiştir dediğimiz gibi. Ve sen aslında atıcılık gibi farklı bir branşla uğraşıyorsun. E, nasıl bir spor? E, sana e, ne hissettiriyor o sporu yapmak? Ayrı bir duyguyu yanettim ki sadece atıcılık değil. Her ne spor olursa olsun insanların spor yapması... E, ...mutluluk hormonunu e, büyütür. Bu da insanların mutlu olmasını sağlar. E, yani spor bir nevi evet. hayat demektir. Sporu yapmayan insan gerçekten de hayattan e, tad alamaz. Bunu herkese yani tavsiye herkese ederim. Herkese spor yapmasını tavsiye ediyoruz. Mutlu olmak istiyorsanız spor yapın muhakkak. Hem spor insanların hayatını değiştirir hem de aynı zamanda mutlu eder. Bunun en güzel örneği dişeyh Peki Şeyh Mus hala Abdurrahman Hocayla beraber çalışıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Abdurrahman Hoca, Abdurrahman Akgün. İsminin soy ismini de söyleyelim. Altını böyle kalın harflerle, kalın çizgilerle çizerek söyleyelim. Abdurrahman Akgün Hocamızı buradan da selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Abdurrahman Akgün Hoca senin için ne ifade ediyor desem ne söylersin? Abdurrahman Hocam benim e, gerçekten kahramanın böyle basit bir kelime gibi görünebilir ama benim hayatımı değiştiren bir hocam, babam gibi sevdiğim bir insan. Ee, buradan onun ellerini de öpüyorum. Her gün e, yanındayım zaten. Sürekli onun, onunla birlikteyim. Yani o olmasaydı belki bugün buralarda olmazdım. Belki daha kötü yerlerde olurdum. Belki hani kötü yollara düşmüştüm. Yani diyeceğim şey ona e, çok minnettarım. Buradan dediğim gibi selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim biz de. Türk sporuna, bu ülkede, e, bu ülkenin sporuna seni kazandırmış. Senin gibi değerli bir arkadaşımızı, kardeşimizi kazandırmış. Kendisine de şükranlarımızı sunalım buradan bu vesileyle de. Peki Şeymuz, Diyarbakır'dakısın Diyarbakır'da yaşamayı düşünüyorsun? Nedir geleceğe dair? Var başka planlar? Atanıp başka bir şehire gitmek? Ya da Diyarbakır'da kalmak? Hangisini tercih ediyorsun? Yani ben olabildiğince Diyarbakır'da kalmayı tercih ediyorum. Ee, Diyarbakır'da biraz ee, yani daha çok böyle köy e, insanları genellikle oluyor. Yani fakir kesimden insanlar böyle e, bütçelerin yetemeyeceği, spor yapmaya bütçelerin yetemeyeceği insanlar olduğu için ben e, daha çok bu insanlara yardım etmek istiyorum. E, onlara e, elimi uzatmak istiyorum. Burada bir geleceğim olsun istiyorum. hani e, Hem kendi geleceğimi güzel bir yerlere taşımak istiyorum. Tabii başka illerde de eğer olursa, hizmet olursa ee, yani gidebilirim. Başka şehirde de yaşayabilirim yok. ama mümkünse evet. Diyarbakır'da kalmayı tercih ediyorum diyorsun. Evet. Peki şimdi ben e, söylemek istiyorum. Bu başarılar kolay elde edilmediği için. Bize başarılarını biraz bir kere daha söyler misin? Ne gibi dereceler aldın? Nasıl başarılar aldın? Bunları bir daha söyleyelim açık açık burada. Dinleyicilerimizle de paylaşalım. Bilsin herkes. Şu anda konuştuğumuz şeyhımız güzel. Aslında dediğimiz gibi çok başarılı bir sporcu. Birçok başarısı var. Birazcık onları evet. duyalım mı? Ee, ilk İlk e, yarışmamda Türkiye ikinciliği almıştım. Sonra e, Sonraki yarışmalarda biraz daha üstüne gittim. Biraz daha yoğun bir tempo ile çalışmalara başladım. Birincilikler elde etmeye başladım. Sonra Türkiye e, rekorları Türkiye kırmaya başladık. E, takım olarak da Türkiye rekoru kırmaya başladım. Ondan sonra milli takım e, baraj puanını geçtim. E, yurt, yani milli takıma girme e, hakkı elde ettim. Yani yaklaşık 32 tane e, madalya elde ettim bu süreçte. 32 e, madalya. Evet. Şu an görüştüğümüz yaşam öyküsünü paylaşan değerli milli sporcumuz Çehmuz Güzel. 32 tane madalyası olan, başarısı olan, derecesi olan ve sporla Yeniden hayatı tutunan sımsıkı sırlan ve bugün de başkalarının hayatını güzelleştirmek için çalışan çok değerli bir kardeşimiz. Yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz programımızın sevgili şeyimiz Dolayısıyla dinleyeceğimizde paylaşmak istediğin, bizlere vermek istediğin son mesajların, son cümlelerin nelerdir? Senden son mesajlarını alalım. Tabii e, buradan e, teşekkürlerimi iletmek istiyorum. E, hayatımın bütün sürecinde bana destek. Destek çıkan devletimize, Gençlik ve Spor Bakanlığına, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, valiliğimize, atıcılık federasyonuna, özellikle antrenörüm olan Kadri Akgün ve Abdurrahman Akgün hocama desteklerinden dolayı hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Biz de yani sana çok teşekkür ediyoruz. Hayatımdan ne olursa olsun spor yapmaya ve yaptırmaya devam edeceğim inşallah. Ne güzel. Umarım spordan hiç yolun ayrılmaz. Sporla hayatın devam eder. <gülüyor> hayatın sonuna kadar spor yaparsın. Sen de senin gibi değerli sporcuları bu ülkeye kazandırırsın. Spora kazandırırsın. E başarılı sporcular yetiştirirsin. Buna bizim inancımız tam, sana güvenimiz tam. Başarılar diliyoruz sevgili Şehmuz Güzel. Programımıza konuk olduğun için de sana çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Şehmuz. Hoşçakal. Evet efendim. Bugün programımızın konu sevgili Şehmuz Güzel'di. Şehmuz Güzel. Atıcılık sporu ile ilgilenen milli bir sporcumuz. Kendisinin söylediği gibi onlarca madalyası olan Türkiye rekorları kılan, kıran bir sporcu. Hayat herkese eşit davranmıyor. Hayata başlarken ne yazık ki fırsatlar önümüze eşit çıkmıyor. Bu ülkenin farklı coğrafyalarında binbir türlü zorlukla, sınavla mücadele ediyoruz. Şehmuz da öylesine bir hikayeydi işte. Hayatı zorluklarla başlamış, mücadeleyle başlamış. O mücadele onu bir gün... Kağıt toplayıcısı olarak ailesine destek olmaya itmiş ve kağıt toplayıcılığı yaparken tanıştığı tesadüfen poligonun etrafında kağıt toplarken onu gören değerli hocası Abdurrahman Akgün sayesinde bir kere daha adını söyleyeceğim ve gururla söyleyeceğim ki var böyle güzel insanlar sevgili Abdurrahman Akgün sayesinde hayatı değişiyor spora ilgisi başlıyor ve onun tekrar okula dönmesini üniversite bitirmesini Başarılı bir milli sporcu olmasını sağlıyor. Hani bazen diyoruz ya bu kadar dünyada adaletsizlik varken bu kadar dünyada çaresizlik varken ben tek kişi olarak bir başıma ne yapabilirim ki? Bir başımıza bir insanın hayatını değiştirsek? Bence yapacağımız en büyük şeyi yapmış oluruz. İşte böylesine bir hikayeydi bugün sizlerle Kentin Gizli Öyküleri programında paylaştığımız. Sizler de yaşam öykülerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz Kentin Gizli Öyküleri'nin sosyal medya hesaplarından, Instagram'dan ve Facebook'tan Kentin Gizli Öyküleri sayfalarından bizlere ulaşabilirsiniz. Yaşam öykülerinizi programımızda konuk etmekten, sizleri konuk etmekten çok büyük mutluluk duyarız. İki hafta sonra salı günü. Saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde bizler Açık Radyo Mikrofonları'ndan Kentin Gizli Öyküleri programıyla yine sizlerle birlikte olacağız. Tekrar görüşünceye dek ben Kenan Doğan, program asistanımız Tuğçe Günalan ve teknik masadaki değerli Açık Radyo çalışan arkadaşlarımla sizlere sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın efendim. Kentin Gizli Öyküleri